Kav gülen şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resul Muhammedin ala bugün 24. sözün 5. dalının 3. meyvesini inşallah koparmaya çalışacağız üçüncü meyve ey nefis az bir ömürde hatsiz bir amel okrevi istersen ve her bir dakika ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen sünnet-i seniye itibar et evet Ey nefis, az bir ömürde hatsiz bir ameli uhrevi istersen. Bu dünyada bulunmuş amacımız ebedi hayatımızı kazanmak. Dolayısıyla hayat zaten kısa. Böyle kısacık bir hayatta ebedi bir hayatı kazanmak için buradayız. İnsan böyle kısacık hayatta nasıl ebedi bir hayatı, ebedi bir mutluluğu, ebedi bir cenneti kazanabilir? Bunun bir yolu ve yöntemi vardır elbette. Eğer bunu istersen, diye nefsine hitap ediyor Üstad Hazretleri. Ve her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen. Sen çok zaman temel sermayesi olan zamanını israf ediyorsun. Mala yani neticesiz şeylerde tüketiyorsun. Dolayısıyla zaman zaman insan ömrümün dakikalarını acaba ebedileştirme çaresi var mı? Hatta... Her bir dakikayı ömrü bir ömür kadar faydalı kılma. Yani leyla Kadir sırrıyla mesela bir gece 80 senelik bir ömrü netice verecek e, keyfiyette. Kur'an'ın nasıyla. Dolayısıyla bir gece bazen bir ömürlük sonuç verebiliyoruz. Bundan da öte. Her bir dakikayı ömrü bir ömür kadar faydalı görmek. Elbette herkes için bir gaye hayal olsa gerek. Eğer böyle istersen ve adetini ibadete yani bütün hayatını adeta, ibadete çevirmek istersen, adetlerini de sıradan günlük gündelik rutin işlerini de ibadet haline çevirmek istersen ve gafletini uzura kalbetmeyi seversen, gaflet, tabii en derin gaflet Cenab-ı Hak'tan gafil olmaktır. Cenab-ı Hak alim ismiyle, rakib ismiyle sürekli nazarları üzerimizde bizim her halimizi ve tavrımızı görüyor. Ve kayda geçirttiriyoruz. Fakat biz ondan gafiliz. Dolayısıyla bizim elde etmemiz gereken temel şeylerden bir tanesi de Cenab-ı nazarını üzerimizde hissetmek. Bu hayatımız için önemli bir kontrol vesilesi olabilir. Dolayısıyla insanın gafilini huzura kalbetmek için beşer tarihi boyunca özellikle ehli imanın, mürşitleri nasıl insanların... Gafletini dağıtıp sürekli Cenab-ı Hakk'ın mürakebesi altında, nazar altında olduğunu hissettirmek için çareler taharrü etmişler. Birçok yollar ifade etmişler. Mahlukatın nefesleri adedince diye tabir edebilecek yol ve yöntemler geliştirmişler. Üstad Hazretleri burada bir yol önerecek bize. Evet. Demek ki tekrar sayalım. Az bir ömürde hatsiz bir amel uhrevi istersen. Her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen sünnet-i seniye ittiba et. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in övülmüş yüce sünnetine hayat tarzına itibar et. Yani ona benzemeye çalış, onun eteğine yapış, onun gittiği yollardan geç bastığı yerlerdeki izlerinin üstünden sen de yürü bir anlamda. Evet. Sünnet-i Sene'ye itibar etmek demek ki bütün bunları verebilecek bir potansiyele sahip. Niye böyle? Çünkü bir muameleyi şeriye şeriyeye tatbik hareket tatbik amel ettiğin vakit bir nevi huzur veriyor. Yani şeriat'a ait, dine ait bir şeye insan uyduğu zaman günlük gündelik yaşayışında bir nevi huzur veriyor. Buradaki huzur Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmak, nazarında olmak anlamında. Dolayısıyla insan dini bir meselede dinin emirlerini uymaya gayret ettiğinde bir nevi huzur makamını elde edebiliyor. Huzur halini elde edebiliyor daha doğrusu. Bir nevi ibadet oluyor. Dolayısıyla normal günlük gündelik bir alışverişini yaparken... Yani Cenab-ı Hak nasıl yaparsan memnun olur. Cenab-ı Hak'ın rızası hangi tür davranıştadır diye insan düşündüğünde bunun cevabı bellidir. Peygamber Efendimiz getirmiş olduğu Kurandır. Cenab-ı Hak'ın marziyatı. Yani Cenab-ı Hak böyle davranırsak bizden memnun olacak. Kur'an baştan sona bunun ifadesidir. Peygamber Efendimiz ﷺ da yaşayan bir Kurandır. Yani Cenab-ı Hak nasıl bir insan istiyor? Nasıl bir ahlak istiyor? Nasıl bir davranış istiyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da adeta tecessüm etmiş bu. Yani Kur'an tecessüm etmiş, adeta ceset giymiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olarak tezahür etmiş denebilir. Burada önemli bir nokta, belki sık sık nazarımızdan kaçan, Belizuval Hazretleri'nin özellikle 11. Lema'da, Sünnet-i bahsinde kuvvetle vurguladığı bir şey var. Biz Sünnet-i dediğimiz zaman, çok zaman farz ve vacibin dışında kalan şeyler algılıyoruz. Değil. Sünnet-i Seniyye Peygamber Aleyhisselam'ın hayatıdır baştan sona. Peygamberimizin hayatı da doğrudan doğruyor. Kur'an'dır. Dolayısıyla peygamberimizin hayatında farzlar, vacipler de var. Sünnet-i seniye kavramı bunlar da içine alıyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselam hem Resul'dür ama hem de Abd'dir. Resul'dür. Cenab-ı Hakk'ın e, emirlerini bize takdim ediyor. Tebliğ ediyoruz. Ama Aynı zamanda kuldur. Aynı emirlerin muhatabı kendisidir de aynı zamanda. Mesela bize namaz emrederken kendisine namazı kılıyor. Bize doğruluğu emrederken en doğrusu da yine kendisi oluyor. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın hayatıyla ortaya koymuş olduğu bütün prensipler sünnet-seniye kavramı içindedir. Ama bunların bir kısmı farzdır, bir kısmı vaciptir. Bir kısmı kendi adeti hasenesidir. Yani farz ve vacip, ittiba, mecburiyet var zaten. Diğerleri, farz ve vacibin dışında kalan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yine kendi isteğiyle nafile olarak yapmış olduğu ibadetler var. Bir de günlük gündelik hayat yaşayışında bir tavır, tarz e, ve ahlakı var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Biz bunların tamamına uymakla mükellefiz. Ama farz ve vacip kısmına uymadığımız zaman mesul oluyoruz. Nafile kısmında mesuliyet yok. Ama çok ciddi bir sevap kaybı var. İşte burada da özellikle İfade edildiği gibi en sıradan işlerimizi yaparken aslında çok önemli bir fırsat elde ediyoruz. Sıradan bir şeyi yaparken, mesela ayakkabımızın bağcığını bağlarken öyle diyelim en basitinden ha, Peygamber Aleyhisselam sağ ayağını önce giyerdi diye insan düşünüp ayakkabısının bağından bir adeta miraç yakalıyor. Peygamber aklı geliyor. Peygamber nedir? Allah'ın elçisidir. Dolayısıyla oradan bir miraç yakalıyor insan bir anlamda yani vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Dolayısıyla küçük bir şey olabilir ama neticesi çok büyük. Dolayısıyla insan sünnet-i seni hayatına adeta giydirirse, ahlakına giydirir, davranışına giydirirse bütün hayatını adeta ibadet haline getirebiliyor. Bütün hayatını huzur makamına yükseltebiliyor. Dolayısıyla ömrünün dakikaları bir ömür kadar netice verebiliyor. Kısacık dünya hayatında ebedi bir saadeti kazanabiliyor insan. Dolayısıyla Üstad bu noktadan hareketle e, sünnet-i seniyenin bu emsalsiz, bu kaçırılmaz fırsatını bize yol olarak takdim ediyoruz. Tarikat-ı Muhammediye yani bütün yollar e, Allah'a çıkıyor ama e, hak yollar... Tarikat-ı Muhammediye, yani Peygamber Sultan ortaya koymuş olduğu metot en kestirme, en hızlı, en selametli yol. Evet. Mesela bir şeyi satın aldığın, icap ve kabul-i şeriyeyi tatbik ettiğin dakikada, o adi alışverişin, o sıradan alışverişin bir ibadet hükmünü alır. O tahtur hükmü şerii bir tasavvuru vahiy verir. O dahi şariyi düşünmekle, yani bu dinin göndericisi olan Cenab-ı Hakk'ı düşünmekle bir teveccüh ilahi verir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize olan teveccühünü, bize olan iltifatını, tabiri caizse bizi muhatap kabul edişini, bize değer verişini insan anlıyor. O dahi bir huzur verir. Bu da insanı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hissetmesine sebep oluyor. Yani çok meşhur bir hadis-i şerif var. Cibril hadisi diye geçen. Orada ihsan diye bir kısım var. And yani Cebrail insan suretinde gelip peygamberimizin huzuruna bazı sorular soruyor. Sonra doğru söyledin diye tasdik ediyor. Milletin sahabelerin şaşkın bakışları arasında. En sonda yine soruyor. İhsan nedir? insan Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet etmendir. Mearin'de bir sözde bulunuyor Peygamber Efendimiz Siz onu görmüyorsunuz da o siz onu görmüyorsanız da o sizi görüyor ya di ifade ediyor. Bunu da yine Cebrail tasdik ediyor. Evet. Dolayısıyla ihsan aslında en güzel davranış modeli bir anlamda. Nedir? Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu bilmektir. Yani bir sultanın huzurunda bulunan bir insan rastgele oturamaz, rastgele konuşamaz. Kendisine ciddi oranda düzen verir. Evet. Yani bu insanda var. İnsan hatta başka insanların huzurundayken Tek başına yaptığı şeyleri yapamaz. Kendine çeki düzen verir. Tabi bu kimin huzurunda olduğuna bağlı olarak da artarak devam eder. Dolayısıyla bir kaymakamın huzurunda, bir valinin huzurunda, bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının huzurunda farklı olur insan. Onları bütünüyle bütün hayatını adeta duruşunu, bütün hal hareketini, jest ve tamamını kontrol altında tutmaya çalışır insan. Kainatın sultanının nazarı senin üzerinde. O alimdir. Bizim gizlediklerimizi de bilir. İlan ettiklerimiz, açıkça yaptıklarımız da. Sadece kalıbımıza bakmaz, kalbimize de bakar. İşte insan bu ruh halini yakaladığı zaman çok ciddi bir oto kontrolü yakalamış oluyor. Evet. İşte sünnet-i seniye özellikle hayata mal olur. Nakş olursa eğer İnsanın ömür dakikalarının hiçbiri gaflette kalmaz. Dolayısıyla böyle bir hayat yaşayan bir insan elbette sonsuza kadar yaşasa böyle yaşayacak garantisini de bir anlamda vermiş oluyor. Onun için Üstad Hazretlerinin e, cehennemin ebedi oluşunu anlatırken e, vermiş olduğu prensip var işte da. Yani insan yaşayışıyla gösteriyor ki defalarca test ediliyor ki imtihanlara tabi tutuluyor ki Sonsuza kadar yaşasa artık böyle yaşayacak bu insan. Onun için insanın hal ve hareketleri artık sonsuz boyutunda değerlendiriliyor. Yani sen kısacık hayatta yaşıyor ama sonsuza kadar yaşasa böyle yaşayacak. Bu defalarca test edilip onaylanıyor adeta. Dolayısıyla ebedi bir karşılık veriliyor lütfen ahirette. Fakat e, tersi de doğru. İnsan hayatıyla o kadar... E, bir kararlılık sergiliyor ki bir anlamda karakter haline geliyor ki bazı şeyler defalarca test ediliyor. Sonsuza kadar yaşasa böyle berbat bir hayat yaşayacak. Onun için sonsuz ölçekli değerlendirme söz konusu olabiliyor. Ebedi bir cehennem söz konusu olabiliyor. Burada da bu nokta var. İşte insan hayatının adeta detaylarını bile sünnet-i seniyeye, Peygamber sallallahu anh, güzeller güzeli olan ahlakına ki o ahlak doğrudan doğru Cenab-ı Hakk'ın terbiyesiyle olmuş bir ahlaktır. Yani e, Cenab-ı Hak zaten çok özel yaratmış Peygamber Aleyhisselatü o Son derece ciddiyetle ve istikametle bu yaratılışa sadık kalmış. Rabbim beni terbiye ettiği için ne güzel terbiye etti buyuruyor. Nefsim kudret elinde olan Allah yemin olsun ki diyor çok zaman. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü her hali hareketi son derece itidalde ve sıratı mustakimdedir. Dolayısıyla dost ve düşman onun ahlakını övüyor. Cenab-ı Hak sen olmasan kainatı yaratmazdım buyuruyor. Niye? Çünkü o öyle bir rehber olmasaydı insanlığın önünde insanlık Cenab-ı Hak'ın arzu ettiği mecrada gidemeyecekti rehbersiz kaldığında. Dolayısıyla Cenab-ı Hak arıyı ve karıncayı bile kılavuzsuz bırakmıyorsa eğer insanları da peygambersiz bırakmayacaktır. Ve bunların içerisinde de en zirvede peygamber hasreti ve selam vardır. Ve Cenab-ı Hakk'ın da bütün güzellikleri toplamış. Bize rehberi kül, üstadı mutlak eylemiş. Evet. Demek sünnet-i seniyeye tatbik amel etmekle bu fani ömür, baki meyveler verecek bir hayat-ı ebediyeye medar olacak olan faideler elde edilir. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّب۪ي لُم۪ي لَذ۪ي يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاِتَّبِعُواهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ Fermanını dinle. Bu ayet-i şöyle buyuruyoruz. Allah'a iman edin ve onun ümmi nebisine iman edin. Ki o ümmi nebi Allah'a ve Allah'ın kelimelerine inanır. Ona uyun ki hidayet eresiniz, doğru yolu bulasınız mealinde. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın ne uymak burada Cenab-ı Hak uyumakla yan yana zikrediliyor. Peygamber Efendimiz'in ümmidir buna vurgu yapılıyor. Ümmidir. Yani çevresel faktörler, eğitim vesaire falan onun alemini şekillendirmemiştir. Kalemsiz, deftersiz olduğu için doğrudan Cenab-ı Hak kendi terbiyesinde onu arife eğitmiştir. İşte o Allah'a iman eder. İmandaki nokta var. Yani iman etmek, inanmak anlamında bir de güvenmek anlamı var. İman, im, iman etmenin Allah'a ve Allah'ın kelimelerine güveniyoruz. Siz de ona uyun ki hidayeti bulasınız. Fermanı dinle. Evet. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i her bir feyzenin feyzi tecellisine bir masar cami olmaya çalıştım. Burada da çok önemli bir vurgu var. Şeriat ve sünnet senin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir ismini. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri var, sıfatları var. Her bir isminin sonsuz tecellileri var. Bu sonsuz tecelliler alemde sonsuz farklı cilvelerle kendisini gösteriyor. Her yerde Cenab-ı farklı bir isim. Bazen Kahhar ismi, bazen Celal ismi, bazen Cemal ismi, bazen Kemal isimleri. Cenab-ı birçok isimleri tecelli ediyor tüm kainatta. Ve kainat adeta o isimlerin gölgelerinden ibaret. Yani aslı o isimler, o isimlerin tecellilerinden ibarettir. Yani sanat nasıl? Sanatkarın ruhunun, aklının güzelliğinin adeta tezahürüdür bir sanat eseri. Aynı şey kainatta baştan sona Cenab-ı isimlerinden dokunmuştur adeta. Onun hikmetini, onun rahmetini, onun cemalini, onun celalini ifade ediyor. Bütün kainat bu isimlerin tecellilerine vitrin olmuş, sahne olmuş bir anlamda. İşte Peygamber Kamerası'da selam da bütün insanlığı temsilen. Cenabı Hakk'ın bütün isimlerinin tecellilerini kendisinde barındıran İsmi Azam'ı azami suretler, bir isminin de azami azami derecede tecellilerine mazhar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, isimlerinin yani kainat ve ağaç ve çekirdek her neyse kainat ve Peygamber Aleyhisselam'da aynı şey. Dolayısıyla kainatta ne ki, hangi isma tecelli ediyor? Daha da cami bir şekilde Peygamber Aleyhisselam'da da bu tezahür etmiş. Bütün hal, hareket, ahlak ve davranışlarına bunlar sirayet etmiştir. Dolayısıyla insan işte Kur'an, Yaşayan Kur'an olan Peygamber Aleyhisselam'a itibar ettiğinde Cenab-ı bu isimlerin tecellilerini hem kendisinde hem kainatta görmeye başlıyor. Ve bunlardan feizlenmeye başlıyor. O renklerle renklenmeye başlıyor. Evet. İşte şeriat ve şeriatın mümesseli, mütemessili aynı zamanda olan Peygamber Aleyhisselam Cenab-ı bu güzelim isimlerin tecellisini masar ve ayna oluyor. İşte biz de Kur'an'a uyduğumuz e, tabii Kur'an'ın e, uygulamalısı olan Peygamber Aleyhisselam'a uyduğumuz nispette bu isimlerin tecellileri bizlerde eee kabiliyetimiz nispetinde görünecek. Bundan büyük de masariyet olamaz insan için. Evet. 4. meyveyi de paylaşalım bugün. Ey nefis. Ehli dünyaya, usta ehli sefaate Hususan ehli küfre bakıp suri ziynet ve aldatıcı gayrimeşru lezzetlerine aldanıp taklit etme. Ey nefis. Üstad burada nefsine hitap ediyor. Yani bunu gerçekten öyle yapıyor. Sen bu samimiyeti risalelerin her satırlarında görüyor. Onun için bazen yani tevazu cihetinden böyle demiş gibi yorumlar yapılıyor. Doğrusu ben buna çok katılamıyorum. Çünkü nefsin vasfı bu. Nefis öyledir, öyle denilmeye layıktır. Hatta işte öyle bir hitapta bulunuyor nefsine. Ey nefsim sen dilediğin şeyi ibadet et. İstediğin şeyin peşine düş. Ben yalnız ve yalnız beni yaratan şems ve kamera bana tesir eden Halık-ı Zülcelal Abd olurum diye bir ifadesi var. Yani nefis böyledir. Kabre kadar da bu vasfını kaybetmeyecektir. Nefis ölse nefisten kalan damarlar bu vazifeyi görüyor çünkü imtihan dünyasındayız. Dolayısıyla nefis dünyaya arzular. Nefis gayrimeşhur hevesat peşinde koşmak ister. Evet. Şimdi dolayısıyla her bir insanın da aleminde böyle bir şey var. Herkes bundan e, muaf değil. Ey nefis ehli dünyaya, hususan ehli sefaate, hususan ehli küfre bakıp suri zinet ve aldatıcı gayrimeşhur lezzetlerine aldanıp taklit etme. Yani bu Kur'an bize bazı şeyleri yasaklıyor. Dinimiz bazı şeylere set çekmiş. nefsin heva ve hevesini kontrol altına alıyor. Dolayısıyla bu bazen zor oluyor. Elbette zor olacak. Böyle olunca zaman zaman ehli e, dalaretin diyelim. Gayrimeşhuru keyif ve lezzetlerini sınırsız bir şekilde e, elde edebilmeleri ehli imanda zaman zaman bir imrenme ...hali hasıl edebiliyor. Onlara karşı bir... E, ...heves doğabiliyor. Bu her zaman... ...her zeminde mümkün. Evet. Yani siz oruç tutarken başkaları yerse... ...siz günaha girmemek için... E, ...kendinizi çekerken... ...başkaları serbestçe... ...günahların içine dalarsa... ...ve bunlarda da eğer... ...zahiri de olsa bir lezzet ve keyif varsa bir tantana, bir şaşa varsa eğer, insanda bu tarz bir şey oluyor. Ve nefis bu cihetle sürekli bize telkinatta bulunabiliyor. Yani akıl ve kalp başka şey söylüyor. Nefis de akıl ve kalbin rağmını olarak susturamadığımız bir şekilde bunları ifade edebiliyor. Dolayısıyla bu bir realite. Her nefis, her daim böyle bir noktadan bizi yakalamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir Müslümanın dünyasında Ehl-i sefahatin, ehl-i küfrün serbest bir şekilde e, böyle şaşalı, bazen de fiyakalı e, şekilde ehl-i dalaretin yaşayışlarına, onların gayri meşru keyiflerine bakıp iç çekmemesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı birçok ayet var. Evet. Niye? Çünkü sen onları taklit etsen onlar gibi olamazsın. Yani biz dallar et gibi, yani dinden iman, imandan uzak insanlar gibi. Biz de birazcık dünyadan kal kalmazsak deyip onlar gibi yapmaya kalkarsak onlar gibi olamayız. Pek çok sukut edeceksin, çok ciddi alçalacaksın. Hayvan dahi olamazsın. Hayvan kadar bile keyif alamazsın. Çünkü senin başındaki akıl meşun bir alet olur. Uğursuz bir alet olur. Senin başını daima döyecektir. Bu kısım yani kafeleri taklit edemeyeceğimizi, edersek çok ciddi düşüşe geçeceğimizi ve hatta hayvan bile olamayacağımızı, hayvandan da aşağı düşeceğimizi birazdan biraz daha çekecek Üstad Hazretleri bir misalle önce giriyoruz. Mesela nasıl ki bir saray bulunsa büyük bir dairesinde büyük bir elektrik lambası bulunur. O elektrikten teşavüp etmiş, ayrılmış ve onun da bağlı küçük küçük elektrikler küçük menzillere taksim edilmiş. Yani merkezi bir elektrik var ve oradan diğer menzillere e, elektrik çekilmiş. Şimdi birisi o büyük elektrik lambasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa bütün menziller derin bir karanlık içine ve bir vahşete düşer. Evet. Bütün elektrikler tek bir şeye bağlı ya. O kapatıldığında bütün saray karanlığa düşecek. Karanlık da vahşet hissi doğuracak insanda. Bir ürperme, korku, tedirginlik. Karanlık korkutur çünkü. Ve başka sarayda büyük elektrik lambasıyla merbut olmayan küçük elektrik lambaları her menzilde bulunuyor. Bir başka saray söyle değil, merkezi bir elektriğe bağlı değil. Ayrı ayrı elektrik çekilmiş her odaya. O saray sahibi büyük elektrik lambasının düğmesini çevirerek kapatsa sahir menzillerde ışıklar bulunabilir. Tamam, büyük ışık kapatıldı. Kısmen bir karanlık olabilir ama odalarda yine bir parça ışık olur. O kadar dehşetli bir karanlık ve karanlıktan hasıl olan bir vahşet bir korku olmayacaktır. Evet sahir menzillerde ışıklar bulunabilir. Onunla işini görebilir. Hırsızlar istifade edemezler. O karanlıkta kimin nereden ne yapacağı dolayısıyla canın kast kastedecek birileri sürekli söz konusu olabilir normalde ama az da olsa bir şey olunca bu konuda insan biraz daha kendisini güvende hissediyor. İşte ey nefsim birinci saray bir Müslümandır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biz iman etmişiz. Onun sayesinde imana kavuşmuşuz. Onun sayesinde hayata bakışımız ahiret hakikat alemimizde tebel etmiş. Bütün ışıklarımızın, bütün nurlarımızın kaynağı o peygamber Vesselam. Eğer onu unutsa, el yaz kalbinden onu çıkarsa hiçbir peygamberi daha kabul edemez. İnsan işte irtidat budur. Yani dinden çıkıttığında artık hiçbir salah kabiliyeti kalmıyor. Niye? Çünkü bütün güzellikler ondan öğrenmişiz. Dolayısıyla bizi güzelliğe bağlayan, ahlaka bağlayan, adalete bağlayan odur. Onun nurudur. Ondan koptuğumuz zaman zaten bütün aydınlıktan kopuyoruz. İşte onu unutsa ya da unutmuş gibi görünmek var. Yani işte ehli iman için. Yani Peygamber Efendimizin işte ahirete dair dair Özellikle yani gayrimeşru günahların neticesinin cehennem olduğuna dair, kabir azab olduğuna dair e, ikazları var. Bunlar işte görmezlikten gelse, unutmuş gibi davransa ve o günaha dalsa bu mümkün olmayacaktır. Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz. Hatta Rabbini de tanımaz. Rabbimiz de biz onun vasıtasıyla tanıyoruz. Mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer. Buradaki saray, insan düşünce sarayı bir anlamda. Ruh sarayı, kalp sarayı, zihin sarayı. Evet. Bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer ve kalbinde müthiş bir tahribat ve vahşet oluyoruz. İnsan karanlığa düşünce, yani onun nurundan çıkınca, ben neyim, bu kainat ne, bu hadiseler neyin nesi ve ben nereye gidiyorum, kabirde beni ne bekliyor diye insanın, düşünmemesi mümkün değil. Çok dehşetli dolayısıyla insan karanlıklara düşüyor. Yani bir lezzeti elde etmek için o lezzetin yasak olduğunu ya da yasaklayanın olmadığını ya da günah olmayıp bunun cehennem gibi dehşet neticeyi, netice vermeyeceğini düşünmek için insan bir günaha girmek için cezayı dolayısıyla ceza mahalleni Hatta ceza sahibini reddedebiliyor. Niye? O günahın tadını çıkarmak için. Niye? Çünkü ülfet peydah ettiği, alışkanlık peydah ettiği bir günah insan devam ettikçe insan fıtretin mükerrem olduğu için onun günah olmadığını temenniye başlıyor. O insanı küfre götüren bir şey zaten. Eğer günah olduğuna dair kuvvetli delilleri reddedemiyorsa o zaman keşke o mahalli ceza cehennem olmasa diye temenniye başlıyor. Ve en küçük bir delilvari bir şey bulsa, vehmi bir şey, o dört elle sarılıyor. Hatta işte şiddetli tehditlerle, cehennemle tehdit eden Cenab-ı Hakk'ı düşününce, yani en küçük bir amirinden, en küçük bir vazifesizlik yüzünden, yediği tekdirden mütesur olan insan, Cenab-ı Hakk'ın bu kadar ısrarlı emirlerine karşı fazla yaptığı, tembellik ya da günaha devam çok ciddi bir sıkıntı veriyor. Dolayısıyla onu inkar etmek arzu ediyor. Sen küfre kadar götürüyor. Evet. Dolayısıyla insan adım adım o günahtan böyle dehşetli bir inkara doğru gidiyor. Dolayısıyla Allah'ın olmadığı bir alemde veya ahiretin olmadığı bir alemde insan nasıl mesut olacak ki? Bir lezzeti terk edemediği için adeta yokluğu kabul ediyor. Ölümden sonra olmadığını kabul ediyor. Ve kainattaki bu kadar hadiselerin, muhteşem hadiselerin dizginsiz olduğunu kabul ediyor. O zaman insan nereden bir fay çatlayacak, nereden bir yıldırım düşecek, nereden bir mikrop ciğerime yapışacak diye insan hayattaki bütün hadiselere karşı korku ve dehşet içerisinde kalıyor. Bütün nuru kayboluyor. Her taraftan tehdit edildiğini düşünüyor. İşte bununla alakalı özellikle iman ve küfür muazenelerinde çok ciddi tahlillerde bulunuyor. Evet. Demek ki mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer ve kalbinde müthiş bir tahribat ve vahşet oluyor. Evet, Sen kalbi parçalanıyor. Korkudan adeta titriyor. Acaba bu tahribat ve vahşete mukabil hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? Ya aslında bu istenilecek bir şey. Yani ehli e, dalaletin ya ehli masiyetin günaha dalmış insanların aslında vasfı bu. Hali bu. Ya çok dehşetli bir durum içerisindeler. Yani adeta bir üzüm yiyip yüz tokat yiyor üstüne. Yani o üzümün ne tadı o kalabilir ki? Yani o üzüm değil, üzüm bağını terk etmek lazım o tokatları yememek için. Evet. İşte böyle bir noktaya götürüyor insan. Peygamber Aleyhisselam'ı inkar ettiği zaman onun getirdiği ahkamı inkar ettiği zaman, o ahkamı gönderen zatı inkar ettiği zaman, insan hem ahiret nurundan hem tevhid nurundan mahrum oluyor. Dünyada da perişan bir vaziyette bir hayat geçiriyor. Evet. Hangi menfaati bulup o tahribat zararını onunla tamir edersin? Halbuki Ejnebiler, o ikinci saraya benzerler ki, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın nurunu kalplerinden çıkarsalar da kendilerince bazı nurlar kalabilir veya kalabilir zannederler. Yani diğer dinin mensupları mesela Yahudi ve Hristiyanlar gibi. Yani onlar Müslüman değiller. Dolayısıyla peygamberimizin nuruna muhatap olmamışlar doğrudan. Dolaylı olarak onlara da bir şekilde ulaşıyor fenler namında veya işte yıllarca İslam dünyasında Yaşamış örneklerden hareketle bazı şeyler, gelenek görenek tarzında onlara intikal ediyor. Dolayısıyla Peygamber s.a.v nurundan şöyle ya da böyle istifade ediyorlar. Ondan öte yani Peygamber bir bilmeseler bile farklı ışıklar var onların aleminde. Hz. İsa'ya muarref de olsa onun dilindeki, dinindeki ellerindeki muarref İncil'de bile birçok hakikatler var. Hatta yani İncil'den uzaklaşsalar bile gelenek şeklinde adeta yıllarca adeta toplumların şuur altına yerleşmiş ve farkında olmadan yani kaynağını bilmeden uyguladıkları prensipler var. Yani temizlik, doğruluk, dürüstlük gibi bazı prensipler kalabiliyor. Dolayısıyla Hazreti İsa ve Musa'ya itikadlarından kaynaklanan bazı nurları kalabiliyor Ejnevilerden. Dolayısıyla bir Müslümanın dinden çıkması kadar Onlara ciddi tahribatı olmuyor. Çünkü onların yine bir Allah inancı var. Sıfatlarında hata edilse de yine sıfatlarında hata edilse de bir ahiret inancı var. Bunlar hayatı yaşanabilir kılıyor. Dolayısıyla onlar e, muharef oluşundan, dinlerinin muharef oluşundan dolayı e, bazı günahları işliyor olabilirler. Bize bizim bize bizim haram saydığımız şeyler onları haram saymıyor olabilirler. Dolayısıyla yine onlarda bir kemalat kalabiliyor. Evet o ikinci saray gibi. Ayrı ayrı ışıklar vardı her yerde. Merkezi lamba sönünce hepsi birden sönmüyor. Onlara bazı nurlar kalabiliyor. Onlar yarım yamalak da olsa, alacak karanlık da olsa hayatlarında bazı aydınlıklar bırakabiliyor. Dolayısıyla bir Müslüman onlar gibi olamıyor. İşte bunu bir yerde öyle izah ediyor. Yani... İşte süt bozulsa yoğurt olur. Yine yenilebilir. Ama eğer yağ çok kıymetli bir şey bozulsa zehir olur. Yenilmez diyor. Dolayısıyla kıymetli bir şeyin bozulması çok daha kötü oluyor. Daha az kıymetli şeye nispetle. Dolayısıyla bir Müslümanın bozulması başka bir şeye benzemiyor. Onun, onun adeta ruhunda kemalete medar hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla buradan çıkarılacak şey yani ehli dalayete bakarak ya da işte İslamiyet'i reddeden Yahudi ve Hristiyanlara bakarak onların şaşalı görünen yani başka bir yerdeki ifade zahiren, mutantan, batının kof. Dışı efendim süs içi pis bir anlamda bir hayat tarzının imrenecek bir şey olmadığını. Üstad burada net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Evet. Çünkü insanın iman dairesinden çıktığında ya da iman dairesini yok sayarak bir anlamda veya e, tegafül ederek, yani bilmiyormuş gibi, hatırlamıyormuş gibi, unutmuş gibi davranarak günahlara dalamazlar. Çünkü o günahlar insanların itikadını bozuyor zamanla. Evet. Dolayısıyla insan da iman dairesinde kalarak yani günaha devam edemez. Çünkü o günah o zaman onu kabirde bir hafs ferite. Yani, yani biliyor ki bu günahtır. Allah bunu yasaklamıştır ve cizası vardır. Ve insan günaha devam ediyorsa veya işte o günah cazı, göz kırpıyorsa o günah insan orada ikisinin arasında tercih yapmak durumundadır. Yani imanını insan yok saymadan ona gözünü kapamadan o günahı işleyemez. İşlerse böyle bir sonuçla karşı karşıya kalma durumu var. Dolayısıyla o günah bir anlamda kabir tehdidi karşısında yani cehennemin tehdidi karşısında insan için küçülüyor. Dolayısıyla yani bir parçacık lezzet elde edip fakat sonra kabirde ve cehennemde şiddetli azap çekmek çok dehşetli bir şey. Yani bunun Dolayısıyla eğer nefis rahatını düşünüyorsa böyle bakmalı. Bir damlacık lezzet alıp şiddetli azap çekmek kar akıl değil. Dolayısıyla insan nefsini bu konuda ikna edebilir. Yani bir parça lezzetlerini terk et ki ebedi saadetler elde edesin. Yani dünyanın bin sana mesudan hayatının cennetin bir saatine denk gelmediğini ifade ediliyor. Dolayısıyla dünyanın adeta işte sinek kanadı gibi kıymetsiz, zehennemiyetsiz bazı lezzetleri, keyifleri için ebedi hayatını tehlikeye atmak kar akıl değildir. Dolayısıyla nefsini, lezzetini, keyfini düşünen nefis de buna ikna olmak durumdadır diye üstad. Bu da çok önemli bir yol çizmiş oluyor bizler için özetle. Evet. Ey nefsem mare er desen ben ejnebi değil hayvan olmak isterim. Ya yani evet. Zaman zaman hayvanların da böyle hele onlarda da kontrol yok. Dili diyarda otlayıp dili diyarda çiftleşme gibi şeyleri söz konusu olunca yani hayvanlara özenenler var. Yani düşünmeden iyi biçip keyfine bakmak tarzında, geleceğe ait hiçbir korku, endişe, kontrol hissi taşımadan hiçbir harita e, bağla bağlanmadan serbest tane, ipi boğazına sarılmış bir, serbest bırakılmış bir hayvan gibi olmak istiyor sanki bazıları. Böyle bir şeyi dile getiriyor. Ben ecnebi değil, hayvan olmak isterim. Sana kaç defa söylemiştim. Hayvan gibi olamazsın. Zira kafandaki akıl olduğu için Evet, insanın hayvandan farkı aklı. Aklı ne yapıyor? Hayvandan farklı olarak Geçmişi insanın aklına getiriyor, geleceği düşünür geçmişten elem gelecekten endişe duyuyor insan. Her ne işte gelecek böyle kabirden sonrası için ya yokluksa var var ama insan için de çok ciddi bir ceza mahalli, sekiz de çok tehditkar insan için. İnsan bunları da düşünmek istemiyor her halükarda. O zaman adeta keşke baktım olmasaydı diyor. Zira kafandaki akıl olduğu için o akıl geçmiş elemleri ve gelecek korkuları korkuları tokadıyla senin yüzüne, gözüne, başına uğrarak dövüyor. Sen sürekli taciz ediyor bu akıl. Bir lezzet içinde bin elem katıyor. Hayvan ise elemsiz güzel bir lezzet alır, zevk eder. Hayvanlar öyle değil geçmiş gelecek yok onlarda. Hazır zamana müptela. Evet. Böyle kesilmek için bile yatırılan bir ay var. O anlık bir. Elem duyar belki. O kadar. Evet. Hayvan ise elemsiz güzel bir lezzet alır, zevk eder. Öyleyse evvel aklını çıkarat, sonra hayvan ol. Evet, bazıları akıllarını çıkarıp atma gayretine giriyorlar. Nasıl giriyorlar? Mesela sarhoş olarak. Düşünmek istemiyor çünkü. Düşündükçe rahatsız oluyor. O zaman kafasını iyi yapması gerektiğini düşünüyor. O da akılsız bir kafa. Ya da uyuşturucu müptelası oluyor. Ya da manevi uyuşturucular var. Eğlenceler gibi. Gayrimeşru hobiler gibi. Fantaziler gibi. Şeylerle aklını susturmaya çalışıyor. Ya da daha daha ilerisi bazı felsefeler geliştirip aklını adeta yanıltıyor. Doğru yanlış yanlışı doğru gösterecek bir şekilde getiriyor. Kendi kendini kandırıyor yani bir anlamda. Bunların hepsi akıldan kurtulmaya çabalarından ibaret. Demek ki akıl yerinde kullanılmayınca Peygamber Aleyhisselam terbiyesiyle Kur'an'ın terbiyesiyle terbiye edilmeyince insanın başına tam bir bela oluyor. Dolayısıyla insan bakıldan akıldan kurtulmanın çarelerini arıyor. Maddi ya da manevi olarak susturmaya çalışıyor aklını. Bu insanın düşebileceği en aciz durumdur. Dolayısıyla medeniyetin insanları ne hale getirdiğini. Yani medeniyet derken tırnak içinde söylüyoruz. Evet. Medeniyetin insanları kendi kendine düşman kendisi kendisiyle savaş halinde olan bir hale getirdiğini gösterir. İnsanın adeta mümeyiz vasfı olan aklını adeta çıkarıp atmayı için ciddi bir arzu, ihtiyaç ve iştah duyduğunu gösteriyor. Evet, öyleyse evvela aklını çıkarat, sonra hayvanı. Hem kelan amibelhum addal silaita gör. Kur'an-ı Kerim'de çok dehşetli bir şekilde onu tafsif ediyor. Onlar hayvan gibidirler. Hayır. Bilakis daha da sapıktırlar. Evet, hayvan bile değil. Çünkü hayvanların bir kısmı mübarek hayvanlardır. Üstad bir yerde öyle diyor. Yani mübarek bir hayvan değil. Şeytan bir hayvanı eder diyor. Yani hayvanların bir kısmı gerçekten mübarektir. Vazifelerini ifade ediyorlar. Bir kısım canavar, şeytan bir hayvan bir anlamda. Dolayısıyla yani iradesini yanlış kullanan. Canavarlaşan bir hayvana e, inkılap eder. Evet. Hem kelenami belhume dal sille-i gör. Yani Kur'an bunları böyle tavsif ediyor. Bunlara aşk edilmiş kuvvetli bir sille gerçekten. Evet. Dersimizi burada bitiriyoruz. Cenab-ı Hak bizi böyle akli, fikri, kalbi sapıklıklardan muhafaza etsin. Resul-i Aleyhisselam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in terbiyesi altında rızasına uygun, güzel, hal, vasıf, ahlak ve davranışlar içerisinde bulunan rızasına masar olan kullarından eylesin. Sumhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke enten alimun hakim ve ahirud davanel hamle rabbil aleminel Fatiha.